So Bazen hayatlarını kurtarmış oluyoruz. You know, they lose 30 kilos. 30 kilo veriyorlar. They have a better relationship with their family because aileleri, of Network 21. Aileleri daha iyi ilişki içinde iyi ilişki içinde oluyorlar Network 21 sayesinde. Maybe they get involved with a charity, Network of Caring and we we have the charity in, I'm not sure if you have it in Turkey, Network of Caring. Yeah? <gülüyor> Starting ee, yardım kuruluşlarında destek olabilen Network Network of Caring diye bir yardım kuruluşu var. Belki onda destek olabiliyorlar. 29 seneden beri bu işin içinde olduğumuz için, What I've realized is every single person is important. Bu işteki herkes her biri önemli. Active people, inactive people. Aktifler, ina aktif olmayanlar. If come to the meetings. Eğer toplantılara geliyorlarsa And they are getting some value from the business. ve işten e, istedikleri değeri elde edebiliyorlarsa And it's blessing their life. onların hayatına olumlu bir fark sağlıyor ise Network 21 sayesinde resmen mucizeler yarattığını gördüm aileleri için. And that's fantastic, don't you think? Bu da harika öyle değil it's mi? Unbelievable Bu what we'll bir do. şey. Ama şahsen siz ilerlemek istiyorseniz ve yeni hedefler ulaşmak istiyorsanız, then the good news and the bad news is iyi haber ve kötü haber şu: You're responsible. Sorumluluk sende. Right? We're all responsible. And how, the question is, how can you keep yourself motivated? Soru şu, kendimizi nasıl motiveli ortamda tutacağız? Nasıl motive edeceğiz? only thing I know is habit. Tek bildiğim şey alışkanlık. I was talking with Suha when we first arrived. Türkiye'ye geldiğimde Suha ile konuşuyordum. And he shared lost. How many kilos? 22 kilo. I lost 22 kilo. 22 kilos? Kime I went. Kimle şaşırdım. know you fat. Senin şişman olduğunun farkında değildim diyor. And he's showing me photos. Remember this photo, Angie? <gülüyor> Re, bu resim hatırlıyor musun? Dedi. Hayır hatırlamıyorum dedi. And he's wearing his pedometer, you know. E, adım sayarını measure his e, steps, steps. E, e. Adımlarını her gün on bin adım. You see, we promote the same thing in Australia. Biz de Avustralya'da aynı şeyin promosyonu yapıyoruz. Whatever you measure. Neyi ölçersen. Whatever you create a habit with, you can change anything. anything Neyin alışkanlığını anything sağlarsan, onu değiştirebilirsin. Her şey mümkün. İyi haber kötü haberde sorumluluk sende. And I shared this with the ELCs and I felt like I had to share it with the Leaders Club. Ee, GLK'larla bunu payla paylaştım ve sizlerle paylaşmam Two gerektiğini things... düşünüyorum. İki şey sizin kontrolünüz altında: gösterdiğiniz plan sayısı ve kaç kişiyi sponsor ettiğiniz. With this one Kişisel. slide, you can change the course of your whole business. Sadece bu, bu, bu diyla hayatınız, bu işteki hayatınızın yönü değiştirebilirsiniz. And I think that's so exciting. Bu heyecan verici çünkü kontrol elinizde. I know when we have Bob and, Bob and Terry Andrews here in November. Bob ve and Terry Andrews kasımda Türkiye'de olduğunda. There will be new, yeah, it's fantastic. Harika. They love you. Onlar sizi çok seviyor. There will be new 20 VIP. Yeni e, 20 artı VIP'ler olacak. There will be new 40 plus. VIP yeni 40 artı VIP'ler olacak. There'll be new apprentice emeralds with 75 plus. Yeni 75 artı stajyer zümrütler olacak. And we're also going to be promoting apprentice diamond. Ve aynı zamanda yeni stajyer elmas seviyesinde e, promosyon yapma başladık. Which will be 200 plus? 200 artı ile gelenler. Are six teams? 6 kola yayılmış olarak. You see, Network 21 is so clever. çok zeki. You can either focus on PV and try and push legs up. Ya puan odaklanıp grupları itersin. PV is very important. I'll talk about that later. Puan çok çok önemli. Bunun üzerine zaten duracağım. Or you can focus on numbers in the right teams. Veyahut da takımdaki doğru sayıları odaklanabilirsin. We know that if you can focus on six teams, got to have six to go diamond, right? Altı takım odaklanmanız lazım. Elmas ol olmak için altı lazım. And I know I'm going to embarrass him. Onu utandıracağımı biliyorum. But I know Suha's got more than 260-70 people here over teams, and I'm very proud of him. Ha, neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, altıdan fazla kola, iki yüzün üzerinde kişi getirdi. Because you see, in Australia, I thought we had it in Turkey. Türkiye'de var olduğunu biliyordum Bu takdirin. And Suha's been working towards it. We didn't realize you didn't have it yet. Ee, bunun üzerine çalışıyordu sağa ama e, takdir edeceğini bilmiyordu. And what we're going to do with Network 21? E, Network'imiz birleşimini sağlayacağız. We spoke with Typhur today. Typhur konuştuk. We're going to have some tracking sheets. Ee, bunu öl ölçebilmek için sayfalar oluşturacağız. So asıracağız. that your upline can help monitor the number of teams you have between now and. Cool? Kasıma kadar hangi kolda kimler gene ölçülebilecek bir ıı, ıı, takip ıı, formları sağlayacağız ki ıı, hedefte kalabilin. You see whatever you focus on is what you're going to get. Neye odaklanırsan onu ıı, ona sahip olursun. So the tracking sheets will have a list for when you have your 20 plus, 10 in one team plus, five in another and one in a third on beş ve 1 olarak en azından o kadar kişi getirme nazmimiz yani, kolda bunu takip edebileceksiniz. We're going to get those tracking sheets out to you so you have them after this weekend. Bu hafta son seminerden sonra bunları ölçebilecek ve yazabileceğiniz sayfalar olacak. Because I know that this weekend many people are going to re-register for the next weekend. Çünkü biliyoruz ki bu hafta son seminerde bir sonraki seminerin biletini alıp Bob Ener'ı dinlemek isteyen çok kişi olacak. start writing the names down in the first leg who The names of the plus. O 10 artıya getireceğiniz insanın ismini o sayfa yazma başlayabilirsiniz. The names in the second team up to five. İkinci kolda da en azından 5 kişiyi yazarsınız. And you only need one person in your third team. Üçüncü kolda bir kişi bile yeterli. You see, Network 21 wants you to be profitable. Network earnings sizin karlı olmanızı istiyor. It's no use having 20 plus in one team, you're not going to make any money, right? Bir kolda 20 artı gelirse karlı olmayacaksınız. So that's the reason we put it over three teams. Onun için 3 kola yayıyoruz ki karlılığınızı sağlasın. We're going to have a tracking sheet also for 40 plus VIP. 40 artı VIP için de takip formları sağlayacağız. So you can write the names of the people in those three teams o kollarda da insanların isimli yazabileceksiniz. 75+, plus. 75 artı için de aynısını yapacağız. 200+ için aynısını yapacağız. minimum 40 40 40 in 200. En Six legs. 40 ona sonra diğer kollarda değişik sayılar olacak. için bu en most exciting recognitions ve en most exciting structure. That you can build your Benim için çok heyecan verici bir yapı e, tarzı bu işi kurmak için. Especially that one person in that third leg. Özellikle o e, üçüncü koldaki bir kişi çok heyecan verici oluyor. Last week we had our weekend seminar in Canberra. Geçen hafta bizim hafta son seminerimiz vardı Canberra'da. And I have um, a lovely uh, executive platinum in our business bir gözde platinimiz var bizim işimizde. Daha from one of my diamonds. Benim elmas kollarımın altından bir tanesi. He had 100 people at the weekend. seminerine 100 kişiyle geldi. But in order to be a apprentice emerald. stajyer. You only need 75. gerekiyor. But you need to have the right numbers in the right legs. Kollarda doğru sayıların olması gerekiyor belirli sayılar. The third team he was supposed to have Üçüncü konuda 20 kişi olması gerekiyordu. On only had 15. 15 vardı. So he did not go up for Apprentice Emerald. Stajyer Zümrüt'ü sahneye çıkmadı 100 kişi getirmesine rağmen bu Even kez. Even though had 100. 100. kişi gelmesine rağmen. But you see what I love about Apprentice Emerald? Stajyer Zümrüt'ü sevmemin sebebi. And the VIP challenges. Ve VIP hedef toplantıları. Even if you every Aynı seviyeye her hafta son semende ulaşsan bile. We understand that sometimes people in your leg they get sick or they move or they lose their job and there's problems. Anyone had problems in a leg? Hastadanları oluyor, işini değiştiren oluyor, taşınan oluyor, problemler oluyor kollarda. Welcome to leadership. Liderliğe hoş geldiniz diyorum o zaman <gülüyor> size. We're in people business. İnsanların olduğu bir iş içindeyiz. Everything that you experience here in Turkey? Türkiye'de yaşadığınız her şey biz de Avustralya aynılarını yaşıyoruz. Çin'de de aynısı. We it in Almanya'da da. We it in South Güney Afrika'da da. We're all the same. Çünkü her birimiz insanız ve bir aynıyız. Ve if you can requalify at the same level for a period of time, that could be growth also. Belli bir süre boyunca kaldığın seviyeyi korursan bu bile bir büyüme sayılabilir. We want to recognize those people every time. Biz her defasında bu kişileri de takdir etmek isteriz. For artılar için. Until artıya gelene kadar. This business is very painful. <gülüyor> Bu iş e, acı verici bir iş olur. Come heat 2010 plus I'll give you a hug. gelince <gülüyor> kucaklayayım. <gülüyor> Sometimes when you leader's club you're the only person doing anything. Is that true? Lider kulübüyken bazen takımda her şeyi Who yapan relates sensin. To that? Kim ona bağ kurabiliyor?